Garip İslam'ın Gurebası Muvahhidler Kerem Çağlar Birçok kavram, kastedilen hakiki manaları dışında, farklı alanlarda ve anlamlarda kullanıldığından, zamanla içi boşaltılmış oluyor. Sadece içi boşaltılmakla kalmıyor, boşaltılan alan, kastedilen mana dışında, yapay ve göreceli anlamlarda anlaşılmaya ve konuşulmaya başlıyor. İnsan hayatına istikamet veren, dünya ve ahiret hayatının temellerinin kendileri üzerine bina edilebildiği temel kavramlarda dahi bu tevhili ve tahrifi müşahede ediyoruz. Bununla beraber nebevi müjde içeren bazı kavram ve tanımların da benzer bir akıbete uğramaları bizim için hiç de şaşırtıcı değildir. Misal, yaşadığımız şu çağda değişik isim ve sıfatlarla kurulan deccal sofralarında yer kapmak için, Özenle ve maharetle her türlü taklayı atabilen insanların bahsettiğimiz kavramları dillerine nem, kalemlerine de mürekkep kıldıklarını görüyoruz. Resulullah'ın dilinden garip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam garip başladı, başladığı gibi tekrar garip olacaktır. Gariplere ne mutlu. Kimler gariptir ya Resulallah diye sorulunca şöyle cevap verdi. İnsanlar bozulduğu zaman düzeltmeye çalışanlardır. Başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu kaydedilir. İslam garip başladı, başladığı gibi garip oluncaya kadar da kıyamet kopmayacaktır. Allah'ın kitabı terk edildiğinde ona yapışan ve sünnet kaybolduğu zaman onunla amel eden gariplere ne mutlu! Tevhid davetinin başlangıcında açıkça ortaya çıkan ve günümüzde de ayan beyan tanık olunan şeyler, bu hadiste bahsi geçen garipliği öz olarak izah etmektedir. İslam'ın garip ve galip haline bir bakış Hakikat hiçbir hakikati tanımayan ve cahiliyenin hakim olduğu bir toplumda, onların arasında Resulullah'ın müjdeleyici, uyarıcı ve aydınlatıcı davetine karşılık yalanlar uydurulup iftiralar atıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetiyle İslam'ı kabul edip Müslüman olanlar İslam'la beraber aynı zamanda gariplik libasını da üzerlerine almış oluyorlardı. Kimi Müslümanlar bir kabileye sığınıyor, bazıları da hicret ederek müşriklerin eziyetlerinden ve tuzaklarından kurtulmaya çalışıyorlardı. Bazılarının kendilerini koruyabilecekleri silah ve sığınabilecekleri bir yerleri dahi yoktu. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı, birçoğumuzun Siyer'den bildiği gibi, işkence, şiddet, sıkıntılar ve cinayetlerle yüz yüze kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başta olmak üzere ilk nesil Müslümanlar, garipliğin her şeklini görüp yaşadılar. Garip bir toplumsal zeminde kıyamete kadar sürecek sağlam temeller atan İslam, sonraki süreçte de kalpleri ve kaleleri fethetmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar ve sahabeler radıyallahu anhım döneminin büyük bir kısmında bu yükseliş ve gelişme süreci devam etti. Bu dönemde İslam çok güçlüydü ve her açıdan da yüksek bir direnci vardı. Müslümanlar da artık garip değil, galip idiler. Yönetim Müslümanlardaydı ve çok büyük bir kuvveti teşkil ediyorlardı. Ümmetin içerisine yeni ve yenilik adıyla sokulmak istenen her ne varsa o yüksek direnç ve çelik iradenin karşısında tuz gibi eriyordu. Ya içeri girmesine izin verilmiyordu veya meşru daireye dahil olmak mecburiyetinde kalıyordu. İtikatta, fikirde, amelde ve diğer meselelerde İslam'a aykırı olan ve nebevi menhece uymayan girişimlerin ve hamlelerin o dönemde Müslümanları zayıf düşürecek olumsuz bir etkisi yoktu. Ümmet, vahdet ve ahenk üzere hareket ettiğinden bu istikametin dışına çıkma cüreti gösterme bahtsızlığında bulunanlar da mutlak hezimete ve rüsva yedici zillete mahkum oluyorlardı. Allah'ın dininin hakim olduğu bu devrisi adetin geçirilme sürecini de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi haber vermekteydi. ''Siz, sizden önceki insanların yollarına karış karış, arşın arşın uyuyacaksınız.'' Hatta onlar kertenkele deliğine girseler bile, siz de onlara uyup o deliğe gireceksiniz. Ya Resulallah, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? diye sorduk, ya başka kim olacaktır? diye cevap verdi. Gureba ve Garabet bu hadisin ışığında günlük vakamıza baktığımızda Yahudi ve Hristiyanlardan kertenkele deliğine girenlere henüz rastlamadık. Fakat olur da bir gün o da gerçekleşebilir diye uzun kuyruklu, beşer parmak ve dörder ayaklı bu sürüngenlerin tıynetinde olanlar, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin yollarına tabi olmaktan geri durmamaktadırlar. Gidişat öyle gösteriyor ki Yahudi ve Hristiyanlara kertenkele deliğini de aynı mayadan insanlar göstereceklerdir. Kalpleri, çıfıt çarşısı gibi olanların eylemleri ve istikametleri apaçık belli olduktan sonra hala gariplik sıfatını taşıma diyaları plastik saksıdaki yapma çiçekler gibi gerçekten uzaktır. Başta zikrettiğimiz hadisi şerifte belirtildiği gibi, bugün İslam'ın hali ilk başladığı günkü gibi gariptir. Bugün ilahi ahkamın egemen olduğu bir ülkeden söz etmek mümkün değildir. İslam'ı şirk ideolojileriyle birlikte küresel blenderda lime lime ederek yeryüzünün bütün kafirlerince hoşgörülebilir bir kıvamda yutulup, rahatça hazmedilebilecek hale sokmadan öğrenmek, amel etmek ve davet yapmanın yolu Müslümanlar için tuzaklı bariyerlerle doludur. Kökeni ve niteliği şirk olan mevcut sisteminin, Tevhid akidesine göre tanımını ve tanıtılmasını açık bir dille yaptıklarında, örnekleri sadece siyer kitaplarından değil, günümüzde hayatın içinden şahit olduğumuz ağır yaptırımlarla karşılaşmaktadır son devir garipleri. Tevhid imamı, peygamberlerin aleyhimüsselam davet sünnetinin ihyası ve hakikatlerin aleni olarak dile getirilmesi sorumluluğunun ifası, Müslüman için sıkıntılı bir hayatı neredeyse kaçınılmaz kılmaktadır. Her konuşmalarının bir bölümünü geviş getirir gibi fikir ve irade hürriyetine tahsis eden demokrasi bezirganları, bu asrın garipleri olan muahit Müslümanlar hakkındaki düşmanca söylem ve tutumlarını gizlemeye gerek dahi duymuyorlar. Çünkü bu gariplerin arkasında Allah'a tevekkülü terk edip laik ve demokratik şirk düzeninin, kutsal tapınağı olan parlamentoya doğru kertenkele menheci üzere yol alan partileri veya baroları, odaları, sendikaları ya da görsel medyaları bulunmaktadır. Müslümanların bu türden yoksunlukları pek umursadıkları da yok. Şirk sistemi ve otoritesi aynı zamanda dindaşları olan diğer beşeri ideoloji sahiplerince eleştirilebilir, muhalefet edilebilir, yanlış ve kusurları da yüksek sesle dile getirilebilir. Sistemin içerisindeki konumunu korudukça daha sert söylemlerde bulunabilmektedirler bu söylem ve tutumlarının şirk sisteminin kurumsal yapısının yükselmesi ve direncinin artmasına vesile olduğunu söylemek bile mümkündür. Guleba ehli, genel olarak şirk ve küfrü, günümüz vakasının gereği olarak da mevcut şirk otoritesini sorgulayıp reddettiğinde ise, sistemin tüm alarm ve saldırı mekanizmaları devreye geçmekte, geçirilmektedir. Müslüman sıfatının doğumla kazanılıp her ne olursa olsun ölüme kadar devam ettiğini düşünen zevatın, tevhid akidesine düşmanlıkta safını küresel küfür güçlerine taraf olarak belirlemiş olan laik demokratik düzenin ibrikçi başlığına talip olmaları, her ne kadar can sıkıcı da olsa umulmadık hayırlara vesile olacaktır inşallah. Asrımızın garipleriyle kertenkele takipçileri arasındaki netleştirici ve her şeyden ayırıcı özellikleri daha da netleşmektedir. Bu da basiret, feraset ve fetanet ehlince görülebilmektedir. Tevhid akidesini kendilerine mihenk edinen bu asrın, garip olduğu kadar asil ve aziz nesli, bütün şeytani çağırışları bastıran apaçık davetleriyle bu yolda sebat etmede de örnek olmaktadırlar. Hem itikat hem de yaşayış itibariyle ciddi manada davete muhtaç olanlar, tüm dünya Müslümanlarını kurtarıp felaha erdirme iddiası ve asay-ı Musa niyetiyle demokrasi payanlısına sarılmaktadırlar. Bilerek ve ısrarlı bir çabayla, ellerini aldıkları demokrasi asasıyla, yerlerden velev su fışkırsa da susuzluklarını dahi gideremeden istihrac denizinde boğulacaklardır. Garip İslam'ın Gureba muvahitleri de adeta bataklığın içinden veya çevresinden alabildikleri kadar çamuru sıkıp süzüm süzüm süzerek, tek bir katre olsa tahir ve istifade edilebilir bir su elde edebilmenin feryat halinde uğraşını vermektedirler. Kertenkele takipçilerinin anlayışları, yönelimleri, davranışları ve ilişkileri, artık bütünüyle tribünlerden ve televizyon koltuklarındaki izleyici kitlelerinden gelecek memnuniyet ifadeleri ve sevgi gösterileriyle reyting odaklıdır. Artık devir demokratik ninna şölenlerine, mezradakilerden rezidanstakilere kadar katılım sağlama devridir. Garip İslam'ın serden geçtiği yiğitleri ise, bırakınız şirk toplumundaki zalim mutrafiinleri, tabelalarından, tevhid ve vahdetten başka bir şey yazmayan, pazarlıkçı kesimlerden gördükleri buğz ve baskılara da maruz kalmaktadırlar. Çünkü onların tevhid akidesine göre kaç gramlık ağırlıkta ve kaç santimlik ölçüde olduklarını en iyi bilenler işte bu gariplerdir. Öyle anlaşılmaktadır ki, Müslümanlık iddiasındaki insanların çoğu aynı zamanda her yerde bulunmak istemektedirler. Doğal olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övgüyle bahsedip müjdelediği gariplerden de olmayı arzulamaktadırlar. Bu arzularına ulaşma istikametindeki en büyük engelse bizzat kendileridir. Çünkü bir işi yaparken veya bir yola koyulurken çalışma talimatnamesini ve yol haritasını sadece toplumun yönelimleri ve talepleriyle dönemin genel kabul gören yöntemlerini menheç olarak tespit ve tayin etmektedirler. Hal böyle olunca ilk başta kendi ayaklarına prangalar geçirmiş oluyorlar. Sosyal hayatta, kültürel faaliyetlerde, eğitim ve ticaret sahalarında rengarenk olsun diye İslam'dan bazı unsurların toplum hayatında az da olsa görünür olduğu bilinmektedir. Bu görünüm sadece kalabalık olduğu için bir ordunun zafere oluşamayacağı gerçeğini hatırlatır bize. Bunun nedeni de çok açık. Çünkü barut yok. Rivayet olunur ki Kurtuluş Savaşı sıralarında kısa bir süre sonra düşmanla savaşacak olan birlikleri teftişe çıkan kumandan, bir bölük komutanına, eksiğiniz var mı diye sorar. Genç komutan biraz da sıkılarak, evet var paşa hazretleri. Kumandan, nedir diye sorup eksikleri not alması için yanı başında duran yaverine emir verir. Genç bölük komutanı başlar eksikleri saymaya. 1- Barut 2- Kumandan ilk sırada zikredilen eksiği duyar duymaz susturur genç komutanı. Tamam, diğerlerini saymaya lüzum yoktur. Güçlü ve azgın bir düşman ordusuyla savaş meydanında karşılaşmadan hemen önce barut, cephane yokluğu nasıl ki mutlak yenilgiyi mukadder kılacaktır, tevhid akidesinden mahrum olmak da kişi veyahut toplum için ebedi azap demektir. Nebevi övgüye mazhar olan gariplik payesinden de mahrum kalmaktır. Garip İslam'ın gureba davetçilerini mezar tepi beton şehirlerde hapseden tağutların yıktıklarını imar etmeye çalışanlar yine yeniden ve her zaman bu yürekli muvahitlerdir. Sapkın ve saptırıcı önderlerin ifsad ettiklerini ıslah etmeye çalışarak ömürlerini garip İslam'a adayanlar gurebadan başkası değildir. Birkaç üniversite diplomasıyla imam odasını süsleyen, birkaç tane de dil bilen resmi ideolojiyi yani şirk akidesini İslam kalıbına sokarak halkı hipnotize eden saptırıcı din tüccarlarının talan ve ziyanlarının telafisine gariplerden başkası yanaşamaz bile. İnsanların bozduklarını onaran ve eksilttiklerini tamamlamaya çalışanlar da son devrin garipleridir. Tevhidin garip davetçileri, Uhud dağı gibi görünen çakıl taşlarının yerine, müjdesi ve menzili uhrevi hayatı da içine alan güçlü ve etkili bir cephane tedarik etmeye çalışmaktadırlar. Yeryüzü Garipleri Garip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne mutlu o gariplere diye müjdelediği, onuru ve özgürlüğü Allah'a kullukta bulan, yürekten haykırdığı tevhidi, değil dünyaya güneş sistemindeki gezegenlere bile değişmeyen kor yürekli muvahhidlerdir. Garip, beton, demir ve et kemik yığını gamsız ve gayretsiz kalabalıklar içerisinde, yalnızlığın yüksek manevi hazını hissedebilen 21. yüzyılın ashabı keyfidir. Garip, nebevi menheçle, kertenkele menheci arasındaki farkı, ateş ile cennet bahçeleri arasındaki fark gibi net olarak görebilen, cömertliğiyle Ebu Bekir'i, şecaatiyle Ömer'i, Hilmiyle Osman'ı, ilmiyle de Aliye radiyallahu anhum model alan zihni açık, dili kilitli, zekasının ufukları görünmeyen suffa ashabı ilim talebeleridir. Garip güzel ahlakı kemale erdirmek için gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet sünnetini ihya ve ifa ederken, muhafazakar demokrat tağutların zorba güçlerince, Yusuf aleyhisselamın mekanında çözülmeye ve unutulmuşluğa mahkum edilmeye çalışılan çağımızın göz aydınlığı, Tevhid öncüleridir. Garip, çağdaş şirk düzenine, küfür önderlerine ve uzantılarına karşı Seyfullah radıyallahu anh ve Esedullah radıyallahu anh gibi gösterilmesi gereken tavrı hiç çekinmeden gösterirken, bedeni zayıf da olsa yüreği güneş gibi olan sahavet ehli agitlerdir, yiğitlerdir. Garip, kendilerine yönelik Washington, Moskova, Tahran menşeli ahlaksız iftiralara kulak asmadan karlı bir alışveriş için cihat meydanlarında can pazarına çıkan ümmetin medare iftiharı muvahhid, kahraman mücahitlerdir. Garip, aziz ve celil olan Allah'ın Müslümanlara bağışladığı izzet, şeref, üstünlük ve yüksek faziletlerle beraber gözleri rıza, hoşnutluk ve müjdelenme yurduna dalmış olan uykusuz gecelerin ziyneti, tevhid davasının neferleridir. Garip, dünya hayatında çok da uzun sürmeyecek çetin imtihanlardan sonra, zevali asla olmayacak bitimsiz esenlik ve saadet yurdunun sakinlerinden olmaya aday, Taifetül Mansura'dır. Garip, tevhid akidesini ve nebevi menheci, siyasi, hukuki, ticari ve toplumsal telakkilerin temel referansa olarak kabul edip, batının batıl değerlerini körce ve kölece taklit etmekten sakınan, fıtratı temiz, halis Müslümanlardır. Garip, insanların içinden çıkarılmış en hayırlı ümmet, ümmetin içindeki hayırlarda öncü olan topluluk, bu topluluğu oluşturan ve cennetin dünya hayatındaki bir örneği gibi olan Müslüman aile, Aileyi Allah Sübhanehu ve Teâlâ'nın razı ve hoşnut olduğu tevhid akidesine yönelten baba, gezegenler arası seferler yapan uzay araçlarını üretmeye dahi kıyas kabul etmez derecede önemli olan çocuk eğitiminde gayret edip bir muvahhid daha yetiştirebilme derdinde olan okyanus yürekli olan annedir, fedakar ve cefakar Müslüman kadındır. Garip, temeli tevhid akidesine dayalı ilahi nizamın kesintisiz hitabını ruhuyla, vücuduyla, duygularıyla, aklıyla ve kalbiyle dinleyen ve bu davete en güzel bir şekilde tabi olarak hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden müminlerdir. Garip sıfatlı tahrip kalıpları İktidarın, sermayenin ve bürokrasinin tepelerinde gönüllerince tepindikleri halde, İslam'ın garipleri listenin ilk sıralarında isimlerini yazdırmak isteyen küresel şirk havuzunun şehla balıkları gibi Hakk'a karşı şaşı olanlar. Aziz İslam'ı çevresini demokrat tağutların çizdiği kurumsal bir statüye indirgeyip hapsettikten sonra bu çalışmaların dinen ne kadar da gerekli ve yararlı olduğunu geveleyen Diyanet'in minber papağanı mini amları. Kendisi muhtacı himmet bir dede, Nerede kaldı gayriye himmet bir ede? Misali gerçekte, ciddi anlamda davete muhtaç oldukları halde, sözü mana avam halka yönelik davet faaliyetlerinde bulunduğunu zanneden avareler. Tağutî düzeni koruyan ve devamladığını söyleyen temel kurumların başında gelen küfür ordusunun saflarında, kışlanın bahçesindeki yeni dikilmiş bir fidanın nöbetini tutmak dahi olsa, onların emirlerine itaat ederek aralarında bulunup sıla hasreti çeken, Tavgut'un selvi boylu, çakı gibi neferleri. Giyim, kuşam ve adab-ı meselelerinde kendilerini selefi olarak tanımlayıp, itikadi olarak ayırıcı ve ayrıştırıcı hususlardaki selefilikleri, ancak bu çağın şirk ideolojilerine nispet edilebilecek derecede bulunan ve bu anlamda sahih tevhid itikadından uzak olan sahabe görünümlü, sefahat, akıl yoksunluğu, akılsızlık ehli olanlar. Gizli tarafları bulunan kolay anlaşılmaz, akıl erdirilmez, sisli puslu sır kapılarının eşiğinde işaret bekleyen iradeleri hacizli ve kalpleri kilitli olan gümrah güruhlar. Asıl vatanından ayrılıp dünyaya geldiği için kendisini gurbette sayarak Yunusley'in hezeyanlar savuran dervişler topluluğu. Kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak karşılaştıkları musibetler ve mahrumiyetlerin faturasını kadere yükleyip kendilerini ak sütten çıkmış ak kaşığın ak sapı gibi görenler. Akıl yoksunluğu, ahlaksızlık Tevhid akidesinden kopuk, şirk içerisinde şuursuzca yaşayan ve ölümcül hastalıklarla pençeleşen bir bünyeyi arındıran halk, cilt bakımı merheme önerilerinde bulunuyormuş gibi zerreyi kürre eden ayrıntılar üzerinden, Kamil Müslümanlığı vaz eden ilahiyatçılar, gazeteciler, şığlar, hoca efendiler ve kartvizitlerine kurumsal demokrat kimliğini de ekleyen tevhidi cemaatler. İslam'ın tespit ve tayin edip açıkladığı meşru ve helal çevresini pek sıkıcı bulup, hevai sloganlarla kertenkele menhece üzere, esvel-i doğru yönelip, mihvere göre sürekli çark eden modern Müslümanlar. Akı kara, karayı ak gösterme çürütmeciliğinde yüksek başarı gösteren, İslam'a tamamen zıt fikirleri ve amelleri fazilet olarak gören, hırsızlıkta mahir, dolandırıcılıkta şah olan İslam'ın kutsal değerlerini bozuk para gibi harcamaya cüret eden, saray entrikaları kumkumasında birbirlerinin kuyruğuna bile basmadan ittalaşına girişen, usturuplu yalanlar labirentleriyle ve göz bağcılığıyla, devri firavunun sihirbazlarına dahi haşa dedirtecek deccalvari çağrılarla, milyonlarca insana şirk kapılarını ardına kadar açıp, helak yollarına sevk eden sapkın ve saptırıcı küfür önderleri. Evet, zaman döndü dolaştı ve yeniden Müslüman'ın her açıdan garip kaldığı, İslam'ın garip devrine ulaştı. Aziz ve celil olan Rabbimiz, bizleri garip de olsa, tevhid kalesi İslam'ın izzetiyle izzetlenmeye muvaffak kılsın. Amin. Saymaya asla güç yetiremeyeceğimiz nimetleriyle müminlere büyük lütuflarda bulunan Allah'a hamd ederiz. Bu yazı Tevhid dergisinin 14. sayısında yayınlanmıştır.